Bayram deyince ilk aklınıza gelen nedir diye sordular arkadaşlar. Camileri temizlemek. Yani yaşadığımız mahallenin camisini, Hasanpaşa Camii'nin tarihi bir camidir. Efendim temizlemeye giderdik topluca. Yani kovalar, bezler, işte süpürgeler, o Arap sabunları başka deterjan da yoktu o zamanlar. Efendim cami temizliği yaptığımızı hatırlıyorum. Bir de biz babaanneli bir evde büyüdük. Dolayısıyla ailenin büyüğü olduğu için, işte babamın da kendi akraba ve dost çevresinde epey bir hatırı vardı. Öyle olduğu için çok evimize gelen giden olurdu. Dolayısıyla bayram hani çocuklar, biz çocuklar için böyle gezilen, işte gidilen bir yer değil. Herkese bir zaman değil, herkese hizmet edilen bir zamandı. Hani bunun da o günlerde çok hoş, bir çocuk için çok hoş olduğunu düşünmüyorum acizane. Bir de yani çok insan hani çocukluğunu gözler önüne sermek yani çocukluğunun olduğu gibi daha doğrusu gözler önüne sermek biraz cesaret isteyen bir şey. Bizim evimiz biraz böyle şey bir evde yani hareketli bir evde olumsuz anlamda. Allah rahmet eylesin bütün aile büyüklerimize. Herkes biraz asabiydi yani. Dolayısıyla böyle her an bir hırgür çıkar. Biraz da karmaşık bir aile yapımız vardı. Detaylara girmeyeyim. Dolayısıyla her an bir hırgür çıkabilir. Her an bir tatsızlık çıkabilir falan. Misafiri ben çok severdim bu yüzden. Çünkü misafir varken bir şey çıkamaz evde. <gülüyor> Anlatabildim mi? Hatta biz şey yapardık. Kardeşimle falan ayarlardık. Böyle biz ayarlardık bazı misafirlikleri. İşte evde bir tatsız bir hava varsa hemen ya komşulardan ya akrabalardan birini aile büyüklerimizden habersiz davet ederdik. Bize gelin bu akşam sizi annemler sizi çağırıyorlar falan diye. Sonra da annemlere de derdik ki işte falanlar bize gelecekmiş öyle dediler derdik. Yani misafirlikleri severdik. Bayram bizim için eve çok fazla misafirin gelmesi ve evin neşe ortalamasının artması demekti. Bayramlar deyince aklıma ilk gelen şeyler bunlar. Bayram öncesi hazırlıklara bir parça değinmiş oldum zaten işte cami mahallenin camisini temizlemekten tutun da tabii ki kendi evimizin temizlenmesi çünkü çok gelen olacak yemeklerin yapılması işte zeytinyağlı dolmaları hatırlıyorum börekleri hatırlıyorum yani bütün bütün bu işlerde bizde herkes yaşına göre yani çok aktif bir şekilde çalışırdı. öyle hazır bir şeye konmak yok yani çok kıymetliydi her şey işte kıyafetleri soruyorlar bir sonraki soruda arkadaşlar bayram işte çocukluğunuzda bayramlı kıyafetler sizin için ne anlam ifade ederdi ben bugün için çok az çocuğun bizim yaşadığımız o hazzı yaşadığını düşünüyorum yani bayramlı kıyafet konusunda çünkü zaten sadece bayramda alınırdı hatta bazen bir bayramda mesela şunu hatırlıyorum ben biz biraz ortasının altı sosyoekonomik olarak biraz orta sınıfın altı bir aileyi Annem de babam da temizlik işçisiydiler e, ve çok e, olumsuz şartlar, olumsuz bir geçmişten yani çok zor şartlardan geldikleri için mesela bir tanesini söyleyeyim size. İşte babamın hiçbir erkek akrabası yoktu. Biz kaslamamıyoruz aslen. E, i̇şte Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda en çok şehit veren illerden birisi. Hepsi gitmiş ve gelmemiş yani. Dolayısıyla o kadar yokluk yaşamışlar ki hatıralarını anlatırdı babam. Yani işte bir gün vapurda giderken denize atılmış bir ekmeğe nasıl baktığını anlatırdı. Efendim böyle zor şartlardan geldikleri için çok tutumluydular. Zaten hani yüksek bir gelir düzeyi de yok. Dolayısıyla o 3-5 kuruş onlar için çok kıymetliydi. Bilhassa babam için yani ailenin bütün bütçesini çok sıkı bir şekilde yönetir. Efendim dolayısıyla bize mesela babaannemin şöyle dediğini hatırlıyorum işte Ramazan bayramında çok işte giyinmemek lazım çok sevinmemek lazım çünkü Ramazan ben çıktım diye seviniyorlar diye Ramazan üzülür. Hani böyle derdi böyle bir şey var mıydı gerçekten Ramazan üzülür müydü bilmiyorum ama bizim için ikna edici olurdu yani çoğunlukla Ramazan bayramında bir şey alınmaz ama kurban bayramında alınırdı kıyafetler yani tabii işte ilk senede bir kere zaten alınırdı yani bir kıyafet ya da bir ayakkabı senede bir yani bir tane yazlık bir tane kışlık en fazla o da önceki kıştan önceki mevsimden gelen ayakkabınız size küçülmüşse ya da artık giyilemeyecek duruma gelmişse Mesela işte ayakkabı konusunda bir örnek vereyim. Her pazar günü babam evdeki bütün ayakkabıları çıkarır, işte bir örtü serer. Onun kundura tamircisi şeyleri vardı, alet edevatı vardı. Efendim bütün ayakkabıların işte pençe çakılacaksa çakar, dikilecekse diker, yapıştırılacaksa yapıştırır, boyanacaksa boyar hepsini tek tek sonra tekrar yerleştirirdi. Yani bir ayakkabı çok çok artık giyilemeyecek hale gelene kadar giyilirdi. Bir elbise de hakeza öyle. Ee, mesela iş, işte o yüzden çok kıymetliydi bizim için her şey. Ee, bir de şöyle bir adeti vardı, babam. yani birkaç kere yapmışlığı vardı. Şimdi gülerek hatırlıyorum ama o zamanlar gerçekten çok üzülürdüm her şeyi babam alırdı. Bir defasında gitmiş Sümerbank'a işte babaanneme, anneme, evde iki kız çocuklarına iki kişiydik. Hepimize aynı kumaştan işte 15 metre almış getirmiş. Yani orada bir bazen çok desenini ve renklerini bile hatırlıyorum. Çünkü hepimiz daltonlar gibi aynı kıyafeti giymiştik. Onu da niye yapıyor? Yani niye farklı farklı kumaşlardan kestirmiyor? Çünkü işte böyle aldığında daha az metrajdan daha çok elbise çıkacağı için hani orada bir metre daha azalmayı bile bir tasarruf kabul ediyor ee, unutamadığım bir bayram anısını soruyorlar bu kadar tutumlu olan babam Allah rahmet eylesin aynı zamanda çok verici çok gerçekten çok eli açık bir insandı başkalarına karşı yani kendisi hani dişinden tırnağından artırır ama cömertliği de çok ihsanı da çok bir insandı bir bayramda böyle e, şeker pembesi bir e, basmadan böyle üzerinde beyaz küçük halkalar olan bir elbisem vardı onu hatırlıyorum Köyden birisi geldi. Demek ki işte yardıma muhtaç veya bir şeyler istediler bilemiyorum. Babam şöyle bir baktı bize dedi ki elbiseleri çıkarın dedi. Ve elbiseleri çıkartıp bayram günü yani üzerimizdeki elbiseyi çıkartıp köydeki o işte kim olduğunu da hatırlamıyorum. Yani yardıma muhtaç o insanlara verdi mesela buradan çok önemli bir şey öğrendim ben yani bir fedakarlık yapacaksanız bu sizin kendi fedakarlığınız olmalı çocuklarınızınkinden olmamalı efendim oradaki dengeleri tutturmak yani vericilikte de bir itidal çizgisinde olmak güzel bir şey Allah rahmet eylesin hepsine efendim taksiratlarını affetsin Rabbimiz bize güzel hatıralar bıraktılar ama arada böyle ibretlik yaşantılarımız da oldu